İsm-i ve kıta vücudunda bir titreme, cildinin ürkerdiğini, tüylerinin tiken tiken olduğunu duyarsa bir sikinkü akipse imandan nasibi kur ve ilahiye yol açmış demektir.